Balık Gözü Medya ve Nefret Söylemi Hazırlayan ve Sunan Seçil Türkkan Herkese mutlu günler açık radyo 94.9 balık gözündeyiz şimdi balık gözü iki haftada bir yayınlanıyor ve balık gözünde ne konuşuyorduk kısaca bir bundan bahsedelim medya ve nefret söylemi konuşmaya devam ediyoruz aslında nefret söyleminin biraz da altında yatan şeylerin neler olduğuna bakıyoruz iki hafta önceki programımızı doğa derneğinden yücel sönmezle birlikte yapmıştık Kendisi Doğa Derneği'nin iletişim koordinatörüydü ve doğaya yönelik nefret söyleminden bahsetmiştik bu kez. İnsanların bencilre sürekli kendi çıkarlarına devam eden şeyleri yaptıklarını ve aslında nasıl da tabiatı ve doğayı bir şekilde görmezden geldiğimizi ve bütün hırslarımızı bütün bunların üzerine oturttuğumuzu konuşmuştuk. Asıl mesele aslında tabiatı koruma kanunuydu ve bu tabiatı koruma kanununun tam da koruyamadığına işaret etmiştik. Doğaya nefret, doğaya yönelik nefret söylemi bu e, endeksteydi. Eğer dinleyemediyseniz sizler de balıkgozu.tamburis.com adresinde bulabileceksiniz detaylarını ve programda konuşulanları. Bugün programda ne konuşacağımıza gelince de e, aslında iki tane telefon bağlantısı yapacağız bugün. Biri Cengiz Algan'la olacak. Irkçılığa ve milliyetçiliğe dur deden Cengiz Algan. Ve aslında sesine en azından balık gözü için e, oldukça alışık olduğumuz insanlardan biri. Nefret söylemiyle ve nefret söyleminin yarattığı dertlerle... ...oldukça ciddi şekilde ilgilenen bir topluluk... ...irkçılığa ve milliyetçiliğe dur de. E, Cengiz Algan'la e, bu... E, Geçtiğimiz aylarda Kasım ayından itibaren Samatya'da işlenen cinayetler ve e, bazı tacizler vardı. İlki 28 Kasım 2012'de gerçekleşmişti e, bu cinayetlerden birinin. Yaşlı bir Ermeni kadına kimliği belirsiz kişi veya kişilerce bir saldırı düzenlenmişti. Önce ağır bir şekilde e, darp edilmişti. Ve ardından da bu olaydan tam bir ay sonra Samatya'da yine yaşlı bir Ermeni kadın Marisa Küçük aynı biçimde saldırıya uğramış ve öldürülmüştü. Ardından aynı konuyu Agos gazetesinden Robert Koptaş'la da değerlendirmiştik. Emniyetin bu konuyla ilgili oldukça sıkı bir çalışma içerisinde olduklarını olduğunu konuşmuştuk. Şimdi bu konuyla ilgili bir suçlu yakalandı fakat... ...bununla ilgili de rahatsızlıklar da... ...devam ediyor aynı zamanda... ...insanların tatmin olmadığı gibi bir gerçek var... ...bu suçluluk meselesiyle... ...ilgili olarak, kimin suçlu... ...olduğuyla ilgili olarak da... ...aynı zamanda Eren Keskin'in... ...yaptığı bir açıklama var... E, ...avukat Eren Keskin'in... ...İnsan Hakları Derneği'nden... ...madem katil belli neden dosya gizli... ...diye sormuş e, ve bu konuyla ilgili... ...bir e, gizlilik kararı geldi... ...bu mesele ilk konuşacağımız mesele olacak... ...ardından da... E, Kısa bir telefon bağlantısı olacak yine Kaos GL'den Ömer Akpınar'a bağlanacağız ve Ömer Akpınar'la yoldaş forumu konuşacağız. 17 Mart'ta yaptılar Ankara'da yaptılar bir yoldaş forumu ve yoldaş forumun e, güzel konukları vardı nasıl sonuçlar çıktı diye merak ediyoruz aslında bunları konuşuyor olacağız. Şimdi de ırkçılığa ve milliyetçiliğe durdadan Cengiz Algan'la belki konuşmaya başlayabiliriz. Asıl merak ettiğimiz mevzulardan birini o da e, Samatya açıklaması aslında. Emniyet Müdürlüğü'nün de yaptığı Samatya açıklaması. Cengiz merhaba. Merhabalar. Merhaba. Ee, teşekkürler. Hoş geldin yayına sen de. Hoş bulduk. Evet şimdi... E... Ben aslında kısaca bir özetlemeye çalıştım zaman e, evet, süreci. Evet Evet sen de dinlemiş oldun. E, ve bu arada e, aslında konuştuğumuz bir şey var. Katil. Belli artık ve e, emniyet bu konuyla ilgili kamuoyunun biraz daha rahatladığını nispeten e, daha e, en azından rahatlayacağını da düşünüyor. Ve birçok bir haber çıktı bu konuyla ilgili en azından ana akım medyada diyebiliriz çıkan bu haberlere. Hepsi de böyle rahatlatan cinsten evet artık böyle bir şey yok üstelik kendisi bile Ermeniymiş e, minvalinde haberlerdi. Nasıl değerlendirmek lazım bu süreci sence? Bence dosya kapanmış değil bir kere. Az önce e, söylediğim Eren Keskin'in sorusu çok önemli. Ben de bu hafta bir yazı yazmıştım radikal internet blog, blog sitesine. E, aynı şeyi vurgulamıştım orada da. Soruşturma dosyası madem katil yakalandıysa e, neden acaba gizli, gizli bir kararı alındı? Bu bir soru işareti ama daha ciddi soru işaretleri de var birkaç tane. Örneğin e, son vakada Sultan aykar vakasında yanlış hatırlamıyorsam e, kaçarken iki tane şahit gördüler e, saldırganı. Hatta görmekte kalmadıklarını evlerinin penceresinden uzun süre aşağıda onu izlediklerini ifade ettiler. Basında yer aldı bu. Şöyle bir ifadeleri vardı. Az ileride iki kişi bir otomobilin üstüne bir dergi açarak okuyormuş görüntüsüyle. Saldırganla şu andaki yakalanan saldırganla göz teması halindeler demiş. Ee, acaba bu sorgulandı mı? Herhalde emniyet bunu değerlendirmiştir. Çünkü bütün basında bu yer aldı. Eğer bu doğruysa bu bilgi. Bu sadece bu yakalanan saldırganın çorap söküyor olabileceğini gösterir bence. Organize bir iş olduğunu gösterir çünkü. Hmm. Yani iki tane daha gözcü varsa e, mutlaka bir organize iş söz konusudur. Bu konuda herhangi bir açıklama ben basında e, yakalandıktan sonra katil e, okumadım. İkincisi e, son vakalardan sonra katil yakalanmadan önce yani zanlı diyelim daha doğrusu ben henüz emin değilim çünkü. E, zanlı yakalanmadan önce bir Pima Penci'ye Marisa Küçük'ün evinin yakındaki bir Pima Penci'ye hırsız girdi. Bu hırsız Pima Penci'deki dolabın üzerine öldüren bendim yazdı Bu da basında yer aldı uzun sürede yer aldı Acaba bu el yazısı bu yakalanan kişinin el yazısıyla karşılaştırıldı mı? Karşılaştırıldıysa nasıl bir sonuç alındı? Bu konuda da bir açıklama yapılmadı biz en azından duymadık Bir, bir nokta daha var Zanlının uzun süredir yanında kaldığı bir kahveci var Kahvecinin aynı zamanda bir pansiyonu var çok yakından tanıdığını söylüyor. Yıllardır e, bu kişiyi yakından tanıdığını söylüyor. E, örneğin hiç alkol almadığını, uyuşturucu kullandığı söyleniyor basında ama hiç e, öyle bir şey görmediğini e, hmm. ifade ediyor. Hiç beklemezlik böyle birisinden e, bir ifade kullanıyor. Ama daha önemli bir şey var. Zanlı hayatı boyunca cep telefonu kullanmamış ama yakalanmadan birkaç gün öncesine kadar elinde eski püskü dökük bir e, telefonla konuşmalar e, yapmaya başladığı görülmüş. Hı hı. Üç, bu üç nokta bence gayet şüphe uyandırıcı noktalar e, Bu konularda herhangi bir şey Acaba yapıldı mı yapılmadı mı bilemiyoruz e, Bir nokta daha Eren Keskin e, Kendisiyle cezaevinde Silivri'de yatıyor şu anda biliyorsunuz e, Cezaevine görüşmeye gittiğinde Sen hı. mi yaptın diye soru sorduğunda sürekli e, Zannımın sürekli ağladığını Hatırlamıyorum evet. dediğini Eğer ya, polisler öyle diyorsa Yapmışımdır diye çok yine çok şüpheli Bir ifade olduğunu söylüyor Şimdi bunları birleştirince Türkiye'deki kadim Ermeni düşmanlığıyla da bu birleştirilince ve başka yakın zamanlarda gerçekleşmiş başka vakalarla birleşik düşünüldüğünde bana hala bir ırkçı nefret suçu olma ihtimali çok yüksekmiş gibi geliyor. Şöyle ki yani bu kişi çizilen profile bakılırsa çok ağır psikolojik sorunları var, ekonomik sorunları var, sosyal sorunları var. Yani biraz kullanılmaya müsaittirmek için de bir profil çiziyor açıkçası. Evet. Yani şöyle olmuş olabilir. Bu kişi gerçekten de bu suçu işlemiş olabilir. Kaldı ki sadece bir zarfın üzerinde bulunan bir kan örneğine dayandırılıyor. Evet. Yani bu işlerin nasıl yürüdüğünü az çok bilenler bu delilin yeterli olmayacağını söyleyebilirler. Zanlının kendisi de hiçbir şey hatırlamadığını hala daha e, söylüyor. Yani birileri tarafından kullanılmış olma ihtimali, hı hı. başka bir organize güç tarafından, özellikle hatta Ermeni birinin seçilmiş olma ihtimali bence hala yüksektir. Evet. Ee, bir taraftan Pardon. Evet. Pardon. Tamam tamam. Hı hı. Devam bir taraftan da e, yani dediğin gibi ruh sağlığının yerinde olup olmamasının meselesi hakikaten hı üzerine hı. mi atılıyor e, sorusunu da bir şekilde gündeme getirenlerden biri. Bu da başka net bir soru işareti evet. değil mi? Evet evet maalesef. Ha öyle yani. Tabii şöyle düşünmek lazım. Eğer böyleyse, yani gerçekten bu zanlı tek başına ve psikolojik sorunları nedeniyle böyle bir suç işlemişse, bu burada ortada ölçü bir nefret cinayeti Ermenilere yönelik bir şey yoksa sevinmemiz lazım hep birlikte. Çünkü e, yine organize bir biçimde Ermenilere yönelik saldırıların e, bir ateşleniz, ateşle fitili gibi bir şey olsaydı eğer çok üzücü ve korkutucu olurdu bu. Umarım böyledir yani açıklanan gibidir ama maalesef beni tatmin etmedi hiçbir açıklama evet, şu ana kadar ortaya konan deliller. Ve kesinlikle kendisinin de böyle Ermeni olduğu e, basında özellikle altı çizilen bir mevzu. Çünkü e, bu mesele konuşulmaya başlandı. Kasım'dan beri bir şekilde orada ciddi bir rahatsızlık var Samatya'da. E, yine basına çok fazla yansımamış olsa da e, bu mesele orada konuşuldu. Ve e, işte medyada bir taraftan bunun bu görevini mi üstlendi gibi bir soru işareti oluşuyor burada da. Yani işte hafifletildi artık bu mesele. Zaten emniyette çok iyi çalıştı bu konuda gibi bir... E, ...hafifleticiliğe mi gitti medya e, diyor insan kendi kendine. Böyle söyleniyor ama mesela Fatih Altaylı'nın bir yazısı çıktı. Tüh Ermeni değilmiş, şey Tüh Ermeni çıktı diye bir yazı Hı -hı. yazdı. E, sanki bu işlerle uğraşan kişiler yani fizik toplum kuruluşları... ...ya da bu işin peşine düşen medya, Agos gibi gazeteler örneğin... E, ...sanki bunun böyle olması için uğraşıyorlarmış. E, Bunu istiyorlarmış falan gibi bir saçma bir yazı yazdı. Buna benzer yazılar sağ basında özellikle yer aldı. İşte gördünüz mü Ermeniymiş hani ölçüydü, hani ölçü cinayetti falan gibi. Hı hı. Hemen manipüle edici şeyler yazdılar. Ama bu soruları az önce sorduğum sorulara cevap verebiliyorlar mı acaba Fatih Altaylı ya da diğer basın ya da polis hatta. Evet. E, bunu gerçekten sorgulamak lazım. Bence henüz cevaplanmış değil bunların hiçbiri. Evet belki de burada başlayacak mesele. Yani bu e, sorular aydınlatıldıktan sonra başka cevapları ulaşabileceğiz gibi gözüküyor. Belki Tabii. başka bir... Davayla birlikte göreceğiz. <gülüyor> evet davada e, devam ederse ve şüpheli de bir şekilde yani şüpheliyle ilgili soru işaretlerimizin de bir şekilde giderilmesi gerekiyor ve bunu kamuoyuyla paylaşılması gerekiyor. En önemlisi saklanmaması, gizlenmemesi. E, peki neden önemli acaba bu meselenin peşine düşmek diye tekrar bir konuşursak neler dersin? Şöyle diyelim yani e, Türkiye'de nefret suçları denilen suçlar aslında bilinmiyor henüz. E, doğru bir tartışması da son 1-2 yıl dışında pek yapılmış değil. Hı hı. E, eğer burada bir ilerleme sağlanırsa Örneğin tam tersinden düşünelim Nefret suç olduğunu değil de olmadığını kanıtlama çabası Polis tarafından bile Bence Türkiye'de bir nefret suçlar açısından ilerleme sayılır Çünkü e, bu yönde yapılmış Araştırma sayısı ya da işlenen suçlarda bu e, sayıki arama Yani bu ön yargı sayıkini Nefret sayıkini arama Bir gelenek yok Belki burada eğer polis tersinden bunu kanıtlama çalışır Hayır bu bir ırkçı cinayet değildir Bildiğiniz sıradan e, hırsızlık cinayetidir gibi bir şey söylüyorsa ve bunu kanıtlayabiliyorsa bu da çok önemli bir aşama. Hı. Çünkü Türkiye'de dediğim gibi hem bilinmeyen hem üzerine düşürmeyen suçlar. Genellikle nefret söylemi tartışılıyor. İşte basında onun ona ettiği laflar ya da mecliste şu başkanın bu başkana ettiği laflar tartışılıyor. Ama bunların götürdüğü suçlar, bu suçların arkasında yatan nedenler ve ön yargılar henüz tartışılmıyor. değil. O yüzden bu cinayet ve saldırılar... Bence bu açıdan değerlendirilmeli mutlaka. <gülüyor> evet, asıl ee, pardon. hiç pardon. değil. Asıl evet böyle bir peşine düşmek meselesi aslında bu yüzden peşine düşmek gerekiyor çünkü bunun arkasından belki de işte neden arkasında bu vardı işte nedir Hı -hı. mesele diye anlamaya ve konuşmaya başlayacağız gibi bir tarafı da var. Mesela Amerika birleşik devletleri bu konuda çok ileri ülkelerden bir tanesi. Ee, şu an 2009 yılından itibaren ülkede işlenen bütün suçların arkasında nefret suçu var mı yok mu araştırması yapılıyor. <gülüyor> Çok ciddi bir şey bu. Türkiye'de daha böyle bir yasamız bile yok. <gülüyor> Ama düşünün ki işte 50 eyalete sahip 150 milyon nüfuslu bir ülkede sıradan bir hırsızlık suçunun arkasında da mutlaka olup olmadığı araştırılıyor. Türkiye'de de bunun <gülüyor> Başlaması artık şart. Evet yani bir nefret suçu e, yasası hatta zaten nefret suçları yasa kampanyası da devam ediyor bu Hı -hı, arada evet. bununla ilgili olarak. Yani öncelikle belki bir de nefret suçunun, nefret söyleminin de aynı zamanda iyice tanımlanması ve belirlenmesi ve o belirlenen çizginin en azından dışına çıkılmayacağına dair tatmin edici cevapların olması da gerekiyor gibi geliyor bana ee, aynı ki, zamanda bir yasaya sahip olacaksak işte bir de en azından bunları konuşarak belki olabilecekmiş gibi. Evet Evet. eklemek istediğin bir şey var mıydı acaba bu konuyla ilgili? Umarım bir an önce bir nefret suçları yasamız olur. Biz çalışmalarımızı bu yönde sürdürüyoruz. Hı hı. E, Samatya, sadece samat değil çok sayıda vaka Türkiye'de gerçekleşiyor. O kadar çok kesime e, toplumsal kesimlere saldırılar, hakaretler, tehditler ve benzeri uygulanıyor ki böyle bir yasa olmadıkça... ...bunun önünü almak ve toplumsal barışı inşa etmeye çalışmak çok kolay olmayacak açıkçası. Evet. Öncelikle bir yasa şart. Evet, öteki ötekileştirmek meselesine de çok dayanıyor. Bu öteki kim, ötekim diye sormak da evet. gerekiyor belki hatta çoğu zaman. Çok teşekkür ederim yayına katkın ben için. teşekkür ederim. Kolay gelsin. Teşekkür, teşekkür ederim. ederim. Evet, şimdi Cengiz Algan'la konuşmuştuk. Irkçılığa ve Milliyetçiliğe dur deden ee, kısa bir müzik molası vereceğiz. Barış Manço'dan cacık. Dinleyeceğiz, ardından tekrar buradayız. <Gülüyor> Meclisten dışarı dostlar Bugünlerde kendimi hıyar gibi hissediyorum Hani dilim dilim doğrasalar beni Marmara, Ege, Karadeniz ve hatta Akdeniz Cacık ''Derdim öylesine büyük ki dostlar, kırka yarıp yine kırka bölseler ve kırk bostana gübre diye serpseler, kırk bin tane ot biter de kırk bin derde deva olur diyorum.'' Ne oldu bana böyle durup dururken? Oğlan aldı başını gitti. Kız zaten lafımı dinlemezdi. Düğmem kopuk, paçam sökük. Oramda buramda çengelli iğneler. Bir de çengelli iğne nazar bozar derler. Hanımın çorabı kaçık, başında bir güdüler. Karabaş bile, karabaş bile suratıma bakıp bakıp havlıyor gibi olmasın ama dostlar kendimi hıyar gibi hissediyorum hani ince kıyım doğrasalar beni Akdeniz cacık olur diyorum ve hatta Atlas okyanusu ...ve hatta... ...Hint okyanusu... ...ve hatta hatta... ...büyük okyanus bile... ...cacık olur diyorum... ...böyle cacığa... ...rakı mı dayanır... ...çivi çiviyi söker derler... ...soğuktan donanı... ...buzla oarlar. ...ben... ...zaten yanmışım dostlar... Peki beni fırına mı koysalar? Zeytin suyuna kuru ekmek böyle gelmiş böyle gidecek. Evet Açık Radyo 949'da Balık Gözündeyiz Barış Manço'dan acık dinledik günün anlam ve önemine uygun olabileceğini düşündüğümüz bir parçaydı kendisi de. Şimdi de Kaos Geleli. GLE ile bir telefon bağlantısı yapacağız. Ömer Akpınar'la konuşacağız. Yoldaş forum yaptılar hafta sonunda. Ondan bir bahsedeceğiz. Merhaba Ömer. Merhaba. Yayınımıza hoş geldin sen de. Hoş bulduk. Evet e, belki bir e, yani yoldaş forum yapılmış olduğu bitti ama neler konuşuldu hı hı. ve e, sonucunda neler çıktı. Biz merak ediyoruz. Bize biraz anlatabilir hı hı. misin? Tabii bu feminist, Uluslararası Feminist Forum çerçevesinde olan forumlardan bir tanesiydi. Ee, i̇kinci kez düzenliyoruz Uluslararası Forumu, Feminist Forumu. Daha öncesinde homofobi, homofobi karşıtı buluşma kapsamında gerçekleşiyordu bu forumlar, Feminist Forumlar 2006'dan itibaren de. Ama sonrasında kaos geliyor olarak bunu ayrı bir kapsamda ele almak istedik. ...genel programın dışında bir program olarak. Hı hı. Ve orada daha çok aslında... ...feminizmle LGBT hareketi... ...birbiriyle nerelerde uzlaşabilir... ...nerelerde ayrılabilir... ...bunları tartışıyoruz. Evet peki... ...sonuç bildirgeniz ya da... ...sonuçtan çıkanlar var mı? Çünkü konuşulanlar arasında... ...oldukça önemli konuklarınız da vardı ayrıca. Belki onlardan da bir bahsetmek lazım. Hı hı. Ee, sen söyle bence, ben söyleyeyim. <gülüyor> aslında hani öyle bir sonuç... ...bildirgesi olarak... Geçmedi, Hani Hı -hı. herhangi bir bildirge falan yazılmadı bunun sonucunda. Daha çok paneller şeklinde gerçekleşti. Hı -hı. Aslında belki öncesinde bölgesel A'dan bahsetsem daha iyi bile bağlantılı olabilir. Çünkü evet. e, bölgesel A'dan gelen konuklarımız da vardı. Bu A dediğimiz şey de e, şimdiye kadar Türkiye dahil 19 ülkeyle gerçekleşen bir şey. Ve Balkanlardan, Kafkasya'dan, Orta Doğu'dan ve Kuzey Afrika'dan LGBT örgütleri ya da aktivistleri bir araya geldi bu da dördüncü kez Ankara'da gerçekleşti. Dördüncü buluşma, yani Ankara'daki üçüncü buluşmasıydı. Ama onun kendi içindeki, pardon, Ankara'daki üçüncü buluşması, fakat toplamdaki dördüncü buluşması. Buradaki amacımız da aslında LGBT hareket daha çok Batı üzerinde, Avrupa ve Amerika üzerinden ilerliyor ama hani bölgedeki sorunlar, milliyetçilik. Dini, homofobi ve e, baskılar birbirine çok benziyor. Ve genel olarak aslında bu ülkelerdeki insanlarla çok uzadı LGBT hareketinde. Bu hareketi bir araya getirmek için oluşmuş bir şeydi. Hı hı. Ve Ağ'daki kadın katılımcılar da feminist forum'a katıldılar ve e, en önemli konuklarımızdan bir tanesi de Sırbistan'dandı. Lepa Milacjenovic diye bir kadın. Hı hı. E, Lepa daha çok şey de konuştu aslında. Savaşın kadınları Kadınların üzerindeki etkisi ama özellikle de lezbiyen kadınlar üzerinde çok durdu. Çünkü e, kadın olmanın ezilmişliği bir yana yani kendini ifade edememenin bir yanı sıra lezbiyen olan kadınların da aslında savaşta nasıl etkilendiğinden bahsetti. Tüm o şiddetin e, kadınları genel olarak nasıl etkilediğinden bahsetti ve... E, Genel olarak şu iki noktaya değindi. Bir tanesi kendini sevmek, kadın olarak kendini sevmenin çünkü neredeyse imkansız hale getirildiğini iddia ediyor Lepa. <Gülüyor> yani sürekli kadınlar etrafındaki herkesin, işte çoluğunun, çocuğunun, ailesinin, arkadaşlarının peşinde olur, onlarla ilgilenir ama kendisini sevmesi aslında çok devrimci bir şeydir dedi. Bunun öneminden bahsetti. İkinci bir şey de ayrıcalıklardan bahsetti. Ve burada aslında hani belki çok kategorize edilmiş şeklinde kategorize bir şekilde anlatmış olabilir ama hani ben bir beyaz kadınım diyor ve burada ben kendi ülkemde roman bir kadından aslında daha ayrıcalıklıyım ve bu ayrıcalıklı, ayrıcalığından ötürü ona karşı bir sorumluluk taşıyorum diyor. Hı hı. Hani en temel argümanlarından biri buydu hani bu Türklerin Kürtlere karşı sorumluluğu olabilir, heteroseksüallerin LGBT'lere karşı, karşı bir sorumluluğu olabilir hı hı. ve... Yani kendim birebir bir şiddet uygulamasam da hani Ermeni soykırımında hep denir ya, işte biz aslında hani dedemi öldürdüyse de ben öldürmedim. Benim ne sorumluluğum olacak tarzına yaklaşımlar var ya. Evet. hani Onun aslında böyle bir yaklaşımı e, kabul edemeyeceğimizden bahsediyordu aslında. Hani sırf ayrıcalıklarımızdan ötürü sorumluluklarımız ne olduğundan bahsetti. Evet, Ve evet. genel olarak ötekini ötekinin dilinden dinlemeyi e, denememiz gerektiğini söylüyor. Yani, hani vahit Kimin hikayesi ise onun dilinden, onun yaşadığı şekilde dinlememiz gerektiğini önemli, önemli uyguladı. Evet bu oldukça önemli. Zaten biz de az önce telefon konuşmamızı da öyle bitirmiş olduk Cengiz Algan'la. Öteki ve öteki kim aslında aynı zamanda. O yüzden e, empati kurmak ve e, o, o şeyi devam ettirmek belki de zira... Aynı yerde öteki haline e, sen de ben de ya da ötekileştirdiklerimiz de geliyoruz. O yüzden bunun böyle çok belli bir e, tanımı ya da kişi üzerine uyarlanabilecek bir tarafı da yok gibi geliyor bana. O zaman çok e, son bir e, soru sormak istiyorum. Kısa vaktimiz var o yüzden kısa. E, LGBT hareketini günümüzde e, nasıl değerlendirdiniz bu forumda? Biraz da olsa böyle bir şey konuşulmuştur diye düşünüyorum. Belki en azından Türkiye üzerinden konuşursak neler çıktı? Aslında hani lgbt hareketi ve feminizmin sadece hani kadın ve lgbt hareketi olmadığım üstüne yani çok fazla vurgu vardı bu konuda Aslında hani bunun kapsamının ne kadar genişlediği ekonomik sorunlardan savaşa milliyetçiliğe pek çok konuyla çok ilişkili meseleler olduğu defalarca tekrarlandı Belki de hani hareketin güçleneceği nokta bu hani farklı ağlar ölmek hem ulus, hem yerelden hem uluslararası ağlarla daha büyük mücadeleler haline getirmenin önemi e, vurgulandı. Çünkü Hı -hı. genel olarak kadın hareketi de LGBT hareketi de pek çok hareket içerisinde küçümsenen konular. Yeterince ciddiye alınmayan meseleler. Hı -hı. Hani bunun aslında böyle olmadığını, ne kadar hayat, gündelik hayatımızın bu kadar içinde olan meseleler olduğunun altı çizildi en çok. Hı -hı. Peki belki başka bir soru bölmüş oldum mu özür dilerim. Hı -hı. Ee, LGBT hareketi kadınla beraber, kadın hareketiyle beraber devam edebilir. Peki başka hangi hareketler e, eklemlenebilir e, bu harekete? Aslında LGBT hareketiyle savaş karşıtı hareket çok içizlişti. Sonuçta militarizm LGBT'leri de çok fazla etkiliyor. Çünkü esas olarak erkeğin kadını ezmesiyle çok bağlantılı şeyler. Hı hı. Ve milliyetçilik yeniden üreten bir alan. Milliyetçilik karşıtı bir duruşta. Biri bir etkiliyor ve özellikle Türkiye'deki LGBT hareketi ekoloji hareketiyle de yakın ilişkiler içinde. Bu biraz daha ekofeminizmle gelişen bir tutum. Hani e, sonuçta ezilmelere karşıyı zaman insanın diğer canlılar üzerinde olan bir tahakkümü de söz konusu. Aslında çok fazla paralel var. Hani sadece kadın erkek eşitliği ötesine giden hani hiyerarşik karşıtlığından tutumda işte ekoloji meselesine savaş meselesine çok fazla konuya el atan bir. Alan. Alan. Ee, peki bir dahaki diğer yoldaş forum ne zaman olacak kaçıranlar için belki seneye? Seneye olacak yine e, biz Mart ayında düşünüyoruz Uluslararası Feminist Forum'u. <gülüyor> Muhtemelen yine 8 Mart'tan bir, iki hafta, bir hafta sonra, 10 gün sonra falan olacaktır. Evet oldukça güzel konuşmaları en azından... ...kafa açıcı konuşmalara şahit olduğunuzu da biliyoruz orada. Hı hı. O yüzden oldukça önemli bir oluşumda. Kaos... Yani en azından... Pardon, pa pardon, pardon sana söyle. Hı. Bu yılki etkinliklerle ilgili haberleri zaten bugünden itibaren sitemize girmeye başlıyoruz. Hı hı. Eğer kaçıranlar, takip etmek isteyenler olursa kaosgeyle.org'dan da haberlere bakabilirler. Bu evet. önümüzdeki günlerde daha çok gireceğiz. Evet ve ki Kaos GL'nin de oldukça iyi bir e, haber geçmişi var. Nerede e, yani aslında bir şey olduğunda ilk başka hiçbir yerde görmeden Kaos GL'den gerçekten doğru haline de ulaşabiliyorsunuz. Özellikle LGBT'ler söz konusu olduğu zaman oldukça iyi çalışan bir muhabir sistemi var. O yüzden doğru yerlerden biridir bana kalırsa haberlere bakmak açısından da en azından e, doğru kaynak da olacaktır. Eklemek istediğin bir şey var mı acaba? Eklemek istediğimiz son olarak şey olabilir. Hani bu yayına dinleyenler, evet LGBT hareketinde, feminizmde hani uzaktan destekliyorum gibi bir yaklaşım genelde oluyor insanlara. Evet, ben sorunları açtım, homofobik değilim falan diye. Hani böyle uzaktan destekçi bir yaklaşım yerine aslında insanlardan istediğimiz kendi gündelik hayatlarında da bu meseleleri daha ciddi bir şekilde ele almaları ve kendi bulundukları yerlerde de bu tartışmaları açmaları. Ancak bu şekilde tanışma alacağını düşünüyoruz. Evet ve Kaos GLE'ye de yine internet sitesi vasıtasıyla ulaşabiliriz sanırım. Hı hı. Facebook üzerinden de sayfanızı beğenirseniz oradan e, takip edebilirsiniz haberleri. Evet çok teşekkür ederim yayına katıldığın teşekkür. için. Teşekkürler. Yine görüşmek üzere diyelim. İyi günler iyi yayınlar. Teşekkürler. Evet Ömer Akpınar'la konuştuk Kaos Kaos GL'den e, yoldaş forum vardı hafta sonunda Ankara'da yine Ahmet Tan Taner Kışlalı konferans salonunda yapıldı. E, genel olarak nelerin konuşulduğuna baktık e, ve e, daha çok LGBT hareketin günümüzde e, nasıl olduğundan da bahsetmiş olduk kısaca da olsa e, buraya da bir değinmiş olduk ve e, programın önceki kısmında da ırkçılığa ve milliyetçiliğe Durda'dan Cengiz Algan'la konuşmuştuk. Samatya'daki cinayetlerle ilgili ve saldırılarla da ilgili e, bir zanlı var şu anda ve Silivri cezaevinde e, ama kamuoyunun tatmini olmadığı yerler var. Sorduğu sorular var. Bu sorular üzerine konuştuk kendisiyle de. Yine Balık Gözü'nün bu programını dinlemek isterseniz ya da eski programlara da bakmak isterseniz balıkgözü.tumdur.com adresinden ulaşabileceksiniz programlara. Ee, bir sonraki program 16 Nisan'da olacak. Önümüzdeki hafta Dinleyici Destek Şenliği başlayacak Açık Radyo'nun. O ara bir ara vermiş olacağız Balık Gözü'ne. 16 Nisan'da Balık Gözü'nde burada yine görüşmek üzere diyelim. Şimdilik hoşçakalın. Balık Gözü Medya ve Nefret Söylemi Hazırlayan ve sunan Seçil Türkkan